Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Evet, Mithat Sancar'la konuşacağız. bağlantıda ufak bir... E, hatta bir kopukluk vardı. Onu sağlayana kadar da neler konuşabileceğimizi söyleyelim. Öncelikle... Bu Leyla Zana'nın bağımsız Milletvekili Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın e, Öcalan'a yaptığı ziyaretin e, Önemi üzerine e, Konuşacağız Barzani ve Öcalan arasında bir Ara bulucu olup olmadığı Gibi meseleler var Onlar üzerinde biraz durmaya Karar e, vermiştik dün ee, ...günaydın Mithat, merhaba. Günaydın, merhaba. Bağlantı sağladık, tamam. Ee, evet. evet, ben bir giriş yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Duyamadım tabii. Leyla Zana'nın... E, <gülüyor> ...yani bir ziyareti dolayısıyla... bu ...beklenmedik biraz da. Daha önceden üzerinde durulmamış bir olasılık olarak... E, ...bağımsız milletvekili evet. Leyla Zana'nın... ...İmralı ziyaretinden ve Barzani Öcalan arasında bir... Diyalogdan, ara bulucu demeyeyim ama diyalog gibi bir şeyden bahsetmiştik. Biraz ondan konuşalım diyoruz. Tabii olur. Yani hani bu ziyaretin önemli olduğunu söylemek için fazla bilgiye sahip olmak gerekmiyor tabii. Leyla Zana'nın son birkaç yılda oynadığı rolü... Ondan önce e, hikayesini göz önüne aldığımızda e, zaten e, ziyaret treninin kendiliğinden ortaya çıkar. Açıkçası barış sürecinin daha başlamadan önceki zamanlar, barış süreci başlamadan önce e, Leyla Zaha'nın girişimleri vardı biliyoruz. E, sonra açlık grevlerinde açlık grevlerinin sona ermesi için e, mecliste açlık grevi yaptığını biliyoruz. Hep çok kritik zamanlarda bu e, kritik e, e, müdahaleleri ya da e, tavırları ya da açıklamaları olmuştur. E, çok kritik olmayan zamanlarda ise görünmemeyi tercih etmektir. Son e, yıllar için söylüyorum. Evet. Fakat e, e, e, hani bu Öcalan'la görüşmesi en son e, tabi. Onu hatırlayalım. Barzani'nin, Mesut Barzani'nin e, ziyareti, Türkiye ziyareti. O arada BDP ile e, Mesut Barzani e, arasında yaşanan e, gerilim ya da e, BDP'nin, Mesut Barzani'nin ziyareti dolayısıyla e, takındığı biraz şaşkın tuttum mesaiye. Ama birazdan araya girdiği ve e, diplomatik bir e, girişimlerle... E, bu sorunların aşılmasının da çok önemli bir rol oynadığı biliniyor. Şimdi son İmralı ziyareti ise büyük ölçüde Barzani ile PKK arasında Rojava dolayısıyla var olan uzun zamandır var olan aslında sorunda bir ara vurucu demek yanlış olmaz galiba ya da çözüme tatlı sunacak biri olarak yapıyor bu görüşmeyi diye düşünüyorum. Daha doğrusu asıl amacı budur. Sadece ben düşünüyor değilim. E, yorumlar genellikle evet. önünde. Şimdi Rojava Roca son derece önemli biliyoruz. Şu anda Suriye sorunu e, barışçıl ve çözülmek istendiğinde dikkate alınması gereken en önemli e, onlardan biri Kürtlerin durumu olacaktır. E, Kürtler Cenevre kendilerinin yeterli yeterli açıklıkta ve ağırlıkta temsil edilmemine mi? Bilir mi? Ee, yine Kürt sorununun Cenevre 2 gündeminde ayrıca ya, bağımsız bir şekilde yer almamasını kabul etmediklerini söylediler özellikle PYD e, Temsilcileri ve ardı ardına e, Rojava'da yani Batı Kürdistan diye adlandırılan bölgede e, kantonların e, özelliğini, demokratik özelliğini ilan etmeye başladılar. E, üç tane kanton var, üç büyük kanton var. Cizye kantonu, bunu geçen hafta konuşmuştuk zaten. Evet. E, Afrin kantonu e, ve Kobani e, kantonu. Şubralarda da özellikle kıyamı diliyor. Özellikle kıyamı dilindi. Sonuncusu e, bugün, e, bugün, bugün mü yine pardon? Efendim? Sonuncusu bugün mi ilan ediliyor? Dün galiba dün mü? Yani, takip edebildiğim kadarıyla yani bugün diye yazmışlardı da arka arkaya sanırım dün o da ilan edildi. Afşin e, bu e, evet Kobani ve zaten Cezire daha önce hem büyük eyalet şey kanton Cezire kantonu o da önce yer, e, ilan edilmişti. Şimdi e, bu hareketi hem Barzani, hem Türkiye hem de e, diğer uluslararası Kutsa tek yanlı e, ve PYD'nin kendi güvenliğini kurmayı yönelik e, girişimler olarak görüyorlar. E, PYD ise e, Rojava'nın statüsünün dışlanmasına karşı bir protesto olarak bunu yaptığını, daha doğrusu bir tedbir olarak protesto olarak değil, biz de kendi yolumuzda gideriz mesajı vermek üzere bunu yaptığımız. Söylüyor, buna hakkı olduğunu söylüyor ee, başka gerilimler başka gerilim sebepleri de vardı hatırlarsın e, tabii bu yaz e, benim e, Güney Kürdistan'da Erbil'de e, yaptığım e, röportajlar vardı Milliyet gazetesi için sonra Kandil'de e, röportajlar yapmıştım onun e, Kürt Ulusal Kongresiydi ee, ve orada da o zaman görülüyordu, o röportajlara da yansıyordu. Benim oradaki diğer görüşmelerimde de e, çok açık ortaya çıkıyordu. E, Rojava konusunda KDP ile e, PKK, KDP ile PYD e, ciddi görüş farklılıkları çıkar e, ve politika farklılıkları yaşıyorlar. Barzane'nin farklı bir yaklaşım bu konusu. O zaman e, sorun daha da ağırdı ve gerilim daha da fazlaydı. İşte tam bu e, hani mesele e, zaman içinde daha da önemli bir e, e, sorun haline geldi. Yani Rojava'da kimin neyi ne kadar belirleyeceği sorusu. Barzani'nin Rojava üzerinde iddia ettiği e, işte yönetim ve egemenlik paylaşımı konusunda e, talepler ileri sürdüğü talepler, PYD'nin e, bunları e, hani, olduğu gibi kabul etmeye yanaşmaması falan. E, ama bazen e, ilişkiler çok fazla gerilebiliyordu. Yine hatırlayalım. E, dinleyicilerimiz de hatırlıyorlardı herhalde. E, Salih Müslüm PYD, eş başkanı Salih Müslüm'e e, Güney Kürtistan'a giriş izni verilmedi. Yani yani e, Barzan İletimi, Salih kendi topraklarına girmesini engellendi. O derece büyüyebilen bir sorun var. Bir anlaşmazlık var arada. Evet, kongrede bir türlü yapılamadı değil mi? Evet. Bunun da en önemli sebebinin Rojava'da Rojava konusundaki görüş farklılıkları olduğunu söyleyebiliriz. Evet. İşte Leyla Zana tam bu dönemde Devreye giriyor. Cenevre iki devam ederken devreye giriyor. Paris süreci devam ederken devreye giriyor ve en önemli mesele olarak bu görüşmede KDP ile Beşiktaş'ın diyalog en üst düzeyde diyaloğa geçmeleri için yardımcı oluyor, rol oynuyor. En üst düzeyde bir diyalogun ee, bölgede Türkler arası e, sorunların çözümünde önemli olduğunu ben o zaman e, Erbil'deyken de e, görebilmiştim. Yani e, Mesut Barzani ile doğrudan Öcal arasında kurulacak bir diyaloğun e, sorunların çözümünde çok e, önemli e, bir işlevi olacağı e, anlaşılıyordu. Kürt Ulusal Kongresi'nin toplanmasını da sağ e, toplanmasını sağlamak bakımından da bu diyalog yine önemliydi. Nitekim e, görüşmeden sonra yapılan açıklamalarda e, bu noktaların da altı çiziliyor. Yani Kürt Ulusal Kongresi'nin toplanmasına e, bir katkısı olacağı ya da e, Ulusal Kongre hazırlıklarının hızlanmasına e, hızlanmasını sağlayacağı vurgulanıyor. Bunların hepsi önemli bence. E, tabii Suriye'de hı. savaşın e, kalıpsanması e, ayrı bir mesele. Yani orada bir savaş var ve sanki artık e, önemli değil gibi bir algı da oluştu. Yani orada savaş dediğimiz şeyin içeriği biraz algımızdan uzaklaşmış görünüyor. Çünkü savaş e, her gün e, onlarca yüzlerce insanın e, hayatını kaybetmesi kadar e, binlerce, on binlerce, milyonlarca insanın sefahet içinde yaşaması, yokluk içinde yaşaması demek. Evet, 12, ee, 12 dakika, e, son, 12 dakikada bir kişinin öldüğü artık Birleşmiş Millet'ten saymaktan da vazgeçtik dedi, tayamıyoruz dedi. Yani resmi bu sağlıkları... Bu korkunç bir şey gerçekten. Yani, ee, yani Suriye'de e, burnumuzun dibi, burnumuzun dibi değil. Kendi içimiz Suriye düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani Türkiye-Suriye Türkiye ile Suriye bu belli birçok açıdan ayırmak da son yani anlamsız kaçıyor. Yani en uzun sınır diyoruz karşılıklı akrabalar işte diyoruz falan. Bütün bunlara rağmen Suriye savaşı çok uzamızda görünüyor ve Suriye'deki bu savaş çok uzakta görünüyor. Oradaki ise bayıbacı çok ucaklı, uzakta görünüyor. Tüm bunlar e, söylerken aklımda şey var tabii, şimdi ben Almanya'dayım, onu konuşmuştum. E, birkaç evet. gündür buradayım. E, işte, e, şey, e, Yahudi soykırımını anma günlerinden bir tanesi önceki gündü, işte 27 e, Ocak'tı ama sadece e, onun gazetelerde geniş yer ee, en azından e, benim takip edebildiğim günlük gazetelerin sayfalardan sayfalarından e, bir kere ayırdığını gör, gördüm tekrar ay bunun önemli olduğunu düşünüyorum isterseniz hani kalan bölümde de savaş Suriye, Suriye evet. e, derken bunun üzerine bu, bunun üzerine de biraz konuşalım Tabii. E, sadece e, yalcuların an, anılması değil de daha doğrusu neden 27 Ocak diye e, sorulabilir. 27 Ocak e, Kızıl, Sovyet Kızıl Ordusu'nun Auschwitz'i e, kurtardığı e, tarih tarihin, yani 27 Ocak 1945'te e, sonra Kızıl Ordu e, en büyük toplama kampı, en büyük imha kampı olan Auschwitz'i kurtarıyor. Nazilerin son işte, e, güçlerini de oradan temizliyorlar. Zaten oradan belli. Yahudileri anmak bakımından da bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor ve e, Almanya'da 1996'dan beri e, bir ritüel oluştu bu konuda e, bu anmalarda e, Auschwitz'ten sağ kurtulanlardan biri o gün 27 Ocak'ta Alman e, Meclisi'nde e, bir konuşma yapıyor e, tabi başka etkinlikler de yapılıyor mesela Alşivist'i ziyaret ediliyor doğal olarak. Ee, bu sefer bir e, e, e, çarpıcı bir isim var konuşma yapan Rus e, bir asker. Yani o dönemde orduda görev yapan, daha sonra da işte e, Edebiyat'ta ismi duyulan hatta bir ara Sovyetler Birliği döneminde Sovyet Yazarlar Birliği Başkanlığı yapmış ee, Önemli bir isim Bir konuşma yaptı O da e, şimdi bakıyorum Daniel e, Daniel Granin e, 95 yaşında şimdi İşin diğer yanına vurgu yaptı Ve bu da gazetelerde öyle çıkıyor İşin diğer yanı Aynı tarihte Aşağı yukarı e, 1944'te Reningrad kuşatmasının Kırılmasının yıldönümüdür. Şimdi Leningrad e, sonra işte bu e, hani e, Petersburg, San Petersburg. San Petersburg, evet. evet. Ama o zaman Leningrad ve Leningrad ışıltması diye tarihe geçiyor. Korkunç bir olay olduğunu tekrar hatırlıyoruz şimdi okuduğumuzda. Oysa e, pek çok insan bunu unutmuş. Hatta Almanya'da da bunu unutulduğunda kolektif hafızada Artık bir yerinin bulunmadığından söz ediliyor, şikayet ediliyor. Ya da hiçbir zaman doğru dürüst yer bulmadığından şikayet ediliyor. Ee, günlükler var. Tıpkı Anna Frank'ın günlükleri gibi. Günlükler var. Leningrad kuşatmasının aşağı yukarı 3 yıl ya da işte 870 gün falan kadar sürdüğü, 3 yakın sürdüğü, 8 e, Eylül 1945 bir de başlayıp işte e, 1944'te e, başlarında sona erdiği o e, her, bu kuşatmanın kırıldığı e, biliyor Yani bunlar tamam tarihler fakat bilinmeyen e, Ayrıca orada büyük kahramanlıklar e, sergiledikleri Sovyet askerlerinin ve Petersburg San Petersburg ya da Reningrad halkının büyük kahramanlıklar sergilediği de ama işin diğer yanında korkunç bir kuşatma, 1 milyon 100 bin civarında insanın açlıktan, bombardımanlardan ölmesi ses konusu. Ee, Hitler'in ve Alman ordusunun o dönem e, hedefi Leningrad'ı e, kuşatıp e, açlıktan ve sefaletten ölüme terk etmekti. Yani doğrudan doğruya... E, şehirye saldırı düzenleyip şehri ele geçirmek değildi. Bugün yazılanlar daha sonra yazılanlar, bugün değil yani o sonraki yıllarda yazılanlar, çizilenlerden anlıyoruz bunu. Evet. Biz Şimdi de birkaç işte, satırla nacizane e, tarih tarihte bu. Bu, bu hay bugün tarihte bugün diye küçücük bir cümlemiz var. E, o zaman buna değinme fırsatı bulmuştuk. Çok iyi oldu. Biraz da Almanya'dan bakı Bugün 29 e, Ocak, 29 Ocak e, Leningrad kuşatmasının kırılmasının 70. yıl dönümü bildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Öyle. Ona mı değindiniz? Evet, ona o, her ikisine de değindik. Bu Auschwitz ve Leningrad evet. kuşatmalarının yıl dönümlerine küçük. Birer değinmeyle değinmişti ki senin üzerinde durup açman da o taraflardan daha da aydınlatıcı oldu. Evet benim de hani bu hatırlama e, e, geçmişte hesaplaşma çok e, hani ilgilendirdiği evet. çalışmaya hani akademik çalışmalarımda bu konuda devam ettirdiğim için e, zaten hani daha önce de e, ilgilenme imkanı bulduğum konularda ama tam Bugünlerde burada bulununca bunları sizlere ve dinleyicilerle biraz daha ayrıntılı paylaşmanın iyi olacağını düşündüm. Gerçekten yazılanlardan, tanıklıklardan anlaşılıyor ki korkunç aklın, vicdanın almayacağı derecede korkunç bir dönem yaşamış oradaki insanlar. Açlıktan ve soğuktan yüz binlerce insan e, ölüyor e, bu kuşatma sırasında ve ne kadar insafsız bir şey bu elbette burada e, Hitler'in ve Naziler'in e, gaddarlığını, vahşetini hepsini biliyoruz ama e, savaşlar e, yani sadece Naziler'in yaptığı bir şey diye düşünmek ya da sadece Naziler yapar diye düşünmek de doğru değil. Şunu söylemeye çalışıyorum savaş işte bu yani e, bütün gaddarlıkların, mahşerliklerin ortaya çıkabildiği e, ve bir süre ve uzun sürdüğü takdirde tanıksa bildiği bir felaket bir felaket Suriye'ye bağlamak için söyledim bunu. Elbette Aynen öyle evet. Vahşetimizi terapi etmek gibi bir e, anlam çıkarılmaması gerekiyor o söz konusu olacak. Şu Suriyede de açlık var, her gün fotoğrafları görüyoruz ama galiba o fotoğrafları kalıpsadık. Ee, şu e, hani şeyin konuşması gerçekten çok etkileyici ee, bir, e, çok sade bir konuşma yapmış Alman Parlamentosunda e, Daniel Grann'in e, o dönemde neler yaşandığını e, bu sefaletin, bu insanlık dramının e, ayrıntılarından birkaç örnek. E, veriyor. Hem o dönemi hem e, Leningrad halkının e, o acısını e, hatırlatmış olalım hem de e, hani savaşın burnumuzun dibinde yaşanmakta olduğunu ve e, mutlaka her savaşta e, bu tür acıların da bu tür e, dramların da tekrar edildiğini e, bilelim. E, o nedenle e, savaşın bitmesi için yapılan bütün girişimlerin e, desteklenmesi, prensipte desteklenmesi çok önemli. Yani eğer Rojava bir problem haline gelecek olursa, ister e, Suriye içinde Kürtlerle e, başka gruplar arasında bir çatışma vesilesi olsun, ister Kürtlerin kendi içinde bir gerilim vesilesi fark etmiyor. Ee, o zaman e, yapılması gereken şey bu gerilimin bir çatışmaya dönüşmesine e, karşı girişimlerde bulunmak. E, şimdi yazarının e, yaptığı da tam bu. E, Türkiye'de barış sürecinin de e, bu açıdan ele alınması gerekiyor. Yani karşılıklı birbiriyle ilişki içinde olduğunun da bilinmesi gerekiyor. Yani Suriye'de ve Suriye'deki e, e, çatışmalarla ve Rojava ün statüsüyle doğrudan ilişki olduğu biliniyor. Cenevre kide savaşın sona erdirilmesine yönelik bir gelişmenin olabileceği işaretine dair işaretler yeterince kuvvetli değil maalesef. Suriye'de bu çatışmayı bitirecek bir barışçıl geçişi sağlayacak bir gelişme için çoklu Takvinkar işaretler gelmiyor. Gerçi henüz çok başarılı. Bundan sonra da e, devam e, görüşmeler devam edecek. Ama unutmayalım her geçen gün gerçekten e, çok daha büyük felaketler yaşanabiliyor ve zaten mevcut felaketler yeterince büyük bu savaşta yaşanan kaç yüz bin özden sözü. Evet 110.000'i geçmiştir. 110.000'i geçmişti son bir de tabii bu mültecilerin yaşadığı sığınmacıların yaşadığı facia ap ayrı bir konu onda defa sonuç olduğu bir felakettir savaş. Yani savaş böyle bir sonucu neredeyse kendinden doğuruyor ve kendi topraklarından, köklerinden kendi alışkanlıklarından dilinden kopmak kadar başka yerde işte çok kısıtlı imkanlarla ya da her şeye muhtaç bir şekilde yaşamaya mecbur kalmak ve biz Ve çoğu zaman yüzümüzü çevirip e, gitmek, e, e, gitmeyi tercih ediyoruz. E, oysa e, tabii e, onun da ne kadar büyük bir felaket olduğunu ve yüzümüzü e, çevirip gitmekle de e, çözülemeyeceğini ve bizi de e, vicdanımızı da bırakmayacağını bilmek evet. zorundayız. Bunun da eklemiş olalım savaşın felaketi bir sonuçları e, kısmına. Evet. E, peki, burada herhalde bitirebiliriz. Evet, yani ben öyle bir, hani hem e, e, bir kurtarma, Auschwitz'in kurtarılması dolayısıyla bir anmayı e, hem e, yine e, Leningrad e, kuşatmasının kılmasının e, anlamını Suriye'yle ve Leyla Azar'ın birlikte ele almak, e, benim için Bugün e, hani e, aydınlatıcı oldu diyebilirim böyle bir sohbet her ne kadar her tek başıma konuştığım <gülüyor> gibi oldu ama bunları e, burada konuşmak iyi oldu bence güzel bir gün oldu çok teşekkürler Mitat. Meow Water. Mitat hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.